Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim. Şehirlerin anası Mekke'de sessiz sessiz iman iklimi oluşuyordu. Aklı serim insanlar, ön yargıları kemikleşmemiş insanlar ayetleri duyduklarında gönülleri hemen ona yöneliyordu. Kalpler aradığını buluyordu. Kalpler ürperiyor. Açılıyor, engelleşiyordu. İslam'ın daveti yavaş adımlarla ilerliyordu. İslam'la şereflenen hiçbir şekilde yollarından dönmüyorlardı. Nice ağır işkencelere mahkum edilseler dahi, İslam'dan asla taviz vermiyorlardı. Halit bin Said bir rüya görüyordu. Rüyasında babası Halit bin Said'i cehenneme sürüklüyordu. O esnada Peygamber Efendimiz yetişiyor ve Halit bin Said'i kurtarıyordu. Halit, Ebu Bekir Efendimiz'i çok seviyor ve çok güveniyordu. Rüyasını onunla paylaşıyordu. Ebu Bekir Efendimiz, ''Hemen Resulullah'a git ve tabi ol. Gerçekten o seni cehennemden kurtarmanın yolunu öğretecektir.'' diyordu. Halit bin Said, Peygamber Efendimiz'e geliyor, ''Ya Muhammed, sen insanları neye davet ediyorsun?'' diyordu. Peygamber Efendimiz, İnsanları tek olan, ortağı bulunmayan Allah'a, Muhammed'in de onun kulü ve rasul olduğuna iman etmeye, işitmez, görmez, hiçbir fayda ve zarar vermez, kendisine tapanları da, tapmayanları da, tanımaz bir takım taş parçalarına tapmaktan vazgeçmeye davet ediyorum buyuruyorlardı. Halit bin Said, kelime-i tevhidi söylüyor, iman iklimine giriyordu. Babası olayı duyuyordu. Halid'in uzaklarda, tenhalarda namaz kıldığının haberini alıyordu. Babası, gidin onu yakalayıp getirin diyordu. Babası tekrar atalarının dine dönmesini telkin ediyor, anlatıyor, ikna etmeye çalışıyordu. Ama Halid oralı değildi. Halid öyle diyordu. Vallahi Muhammed hak söylüyor. Ona tabi oldum. Ölümü göze alırım da, onun dinini asla bırakmam diyordu Babası Halid'i hapsediyor Aç ve susuz bırakıyordu Ta ki dinini terk etsin istiyordu Halit bin Said bir fırsatını buluyor Ve eşiyle beraber Habeşistan'a hicret ediyorlardı İman sınavdan geçecekti rahman Rahim'e bağlanma Çemberlerden geçecekti Çetin çemberlerden geçecekti Bu imtihan süreçlerinde bu sınav anaforunda iman kalbe tamamen oturacaktı. Hayata sadece iman açısından bakma gerçekleşene kadar. Allah için sevmenin, Allah için yaşamanın arı duru hale gelmesi içindi. İmanda hiçbir karışıklık olmaması içindi. Hayatın ve ölümün sadece Allah için olabilmesi gerekiyordu. Güçlü büyük bir imana ulaşmak içindi. Ayet-i Kerime öyleydi. Onlar Rabbimiz Allah'tır derler ve o istikamet üzere olurlar. Özleriyle sözleriyle şeffaf müminler olurlar. İnsanlık camiasında en emin, en güvenilir insanlar olurlar. İmtihan olgunlaşmak içindi, tekamül etmek içindi, olgun bir mümin olabilmek içindi. İman ikrimine Zübeyir bin Avvam da koşuyordu. Zübeyir bin Avvam hazretleri 16-17 yaşlarındaydı. Derin bir kavrayışı vardı. Büyüklere son derece saygılıydı. Özellikle amcasına babasından öte bağlıydı. Annesi Safiye Hatun, Peygamber Efendimizin halasıydı. Zübeyir'in babası Ficar Harbi'nde vefat etmişti. Genç yaşta İslam'la şerefleniyordu, İman iklimine giriyordu Tenhalara gidiyor Kırlarda namaz kılıyordu Namaz onun kalp dünyasını Sükuna erdiriyordu İman etmenin lezzetini Namazda daha bir telennim ediyordu Ama amcası işkillenmişti Artık takip ediyordu Ve Zübeyri namaz kılarken Yakalıyordu Amcası yeni dinden son derece Rahatsızdı Bunu kendi dinlerine ve atalarına Büyük bir hakaret olarak algılıyordu Amcası namaz kılan Zübeyir'e bağırıyordu. Atalarının dinini asla terk edemezsin. Yeni türemiş bu dinden hemen atalarının dinine dön diyordu. Zübeyir ise amca bu dini asla bırakmam diyordu. Amcası şok geçiriyordu. Zübeyir ilk defa amcasına hayır diyordu. İlk defa amcasını karşısına alıyordu. Amcasının sözünü dinlemiyordu. Amcası kendine hakim olamıyor ve Zübeyre şiddetli bir tokat vuruyordu. Sonra da ellerini ayaklarını bağlatıyor ve bir odaya hapsettiriyordu. Ve odaya ateş yaktırıyor. Odanın dumanla dolmasını temin ediyordu. Dumanlar odayı kaplayınca Zübeyir daha fazla dayanamıyor ve bayılıyordu. Zübeyir kendine geldiğinde amcasını elinde putu vardı ve secde et diyordu. Zübeyir, bir taşın önünde nasıl secde ederim Bunu hiçbir zaman yapmam diyordu Amcası Çıldırdın mı sen Zübeyir Ne söylediğinin farkında mısın Amcası bütün hırsıyla bağırıyor Hakaret ediyor ve vuruyordu Amcası puta affet onu Ne yaptığını bilmeyen bir zavallı o diyordu Amcası yine Zübeyir'i Bir odaya hapsediyor Ve o odada ateş yaktırıyordu Yine Zübeyir Dumanlarla boğuşuyordu Zübeyir bin Avvam Radıyallahu anh Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifini Kalbiyle dillendiriyordu Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlardı Üç şey vardır ki Bunlar kimde bulunursa imanın lezzetini tadar Birincisi Allah ve Resulünü Her şeyden çok sevmektir İkincisi Sevdiğini sadece Allah için sevmektir Üçüncüsü tekrar küfre düşmektense ateşe düşmeyi tercih etmektir buyuruyorlardı. Zübeyir radıyallahu an dumanlara daha fazla dayanamıyor ve bayılıyordu. Amcası yine put getiriyor ve secde et diyordu. Zübeyr ise asla diyordu. Amcası son sözün nedir söyle? Zübeyir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah işte son sözüm diyordu. Amcası Bundan adam olmaz diyor ve serbest bırakıyordu. İman büyük bir nimetti. Karanlıklardan aydınlığa çıkıştı. Nefsin arzularının günübirlik kaygılarının içinden sıyrılıp, varoluş hikmetine yürümekti. Hayatın ve ölümün anlamına ermekti. İnsanın kendi yörüngesine gelmesiydi Allah'ın varlığını rahman Rahim'in rahmetini iş dünyada duymaktı, yaşamaktı Rahmet ikliminde olmaktı İman eden, imana ulaşan En büyük değere, en büyük nimete vasıl olurdu İman varlıklar alemindeki en büyük lütuftu Bu dünyadan öbür aleme sarkmaktı İmanın karşısında tüm dünya değerleri ne kadar küçüktü. İman iklimine koşanlardan biri vardı. Devs'te şair Tufeil bin Amr'dı. Devs kabilesinden de Tufeil bin Amr. Birinci sınıf bir şairdi. O diyarın sakinleri bu büyük şairi çok iyi bilirlerdi. Mekke sakinleri onu çok iyi tanırlardı. Tüfeil bin Amr, Peygamber Efendimiz'i duymuştu. Bazı mesajlarından kırıntılar kulağına gelmişti. Meraklanıyordu. Gidip görüşmek ve dinlemek istiyordu. İnsana, insanlığa ne söylüyor, neye davet ediyor bilmek istiyordu. Bu duygularla, düşüncelerle Mekke'ye geliyordu. Mekke'nin öncüleri hemen etrafını kuşatıyordu Tüfeil'in. Peygamber Efendimiz'le ilgili büyücü olduğunu, insanları ciddi boyutlarda etkilediğini asla onu dinlememesi gerektiğini söylüyorlardı. Tufeil Peygamber Efendimizle görüşmemeye, onu dinlememeye karar veriyordu. Tufeil Kabe'ye geliyordu. Peygamber Efendimiz de o esnada Kabe'de namaz kılıyordu. Tufeil Peygamber Efendimizi dinlememek için kulaklarını pamukla kapatıyordu ve tavafına başlıyordu. Bir süre tavaf ettikten sonra kendini sorgulamaya başlıyordu. Kulaklarını pamukla kapatmayı, Peygamber Efendimiz'i dinlememeyi garip buluyor, yanlış buluyordu. Ben diyordu, ben bir şairim. Kelimelerin bağrında yatan manaları en iyi bilenim. Onu dinlerim. Şayet anlamsız şeyler söylüyorsa bunu hemen anlarım ama güzel şeyler söylüyorsa onlardan istifade etmek isterim diyordu ve kulaklarındaki pamuğu çıkarıyordu. Tufeil, Peygamber Efendimizin namazda okuduğu ayetlere kulak kesiliyordu. Ayetler Tufeil'i son derece etkiliyordu. Sonra Peygamber Efendimizle görüşüyor. Peygamber Efendimiz ona tevhid anlatıyordu. Şair Tufeil'in kalbi İslam açılıyor ve kelime-i şahadeti söylüyor, iman iklimine giriyordu. Peygamber Efendimiz Tufeil'e kavmine dönmesini, kavmini İslam'a davet etmesini beyan ediyordu. Tüfeyl kavmine dönüyor ve İslam onlara anlatıyordu. Ama sadece Hatun'u babası İslam'la şerefleniyor, kavminde bir yankı bulamıyordu. Tüfeyl bunu kabullenemiyor ve Peygamber Efendi bize geliyordu. Peygamber Efendi bize, Ey Allah'ın peygamberi kavme dua et. Onlar İslam'a karşı koyuyorlar diyordu. Peygamber Efendimiz dua ediyorlardı. Allah'ım, Devs kabilesine hidayetini nasip eyle. Sonra tufeyle, Ya tufeyl, kavminin yanına dön, onları İslam'a çağır ve onlara yumuşaklıkla, tatlılıkla muamele et buyuruyorlardı. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, Bir şeyde yumuşaklık varsa, o şey güzelleşir. Bir şeyden yumuşaklığı kaldırdığınız zaman, Onda güzellik kalmaz buyuruyorlardı. İman kalplere yol bulurdu. Kalplerde karar kılardı. Kalplere ise ancak yumuşaklıkla girilebilirdi. Sert hallere, sert sözlere kalpler hemen kapılarını kapatırlardı, yol vermezlerdi. Sözler de hallerde kalbe neler yansıyor, nasıl yansıyordu, özenle dikkat edilmesi gerekiyordu. Bizim medeniyetimiz gönül medeniyeti, kalp medeniyetiydi. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.